Vahşi Şaban ağabey anlatıyor. Tahiri ağabey namaz kılıyor, son rekata gelmiş. Ben geldim, birinci rekata yeni durdum. Yani o son rekatta iken ben birinci rekattayım. Ben namazı bitirdim, selam verdim. Tahiri ağabey benden sonra selam verdi. Bana, keçeli sen nasıl namaz kılıyorsun öyle? Ben son rekatta iken Durdun, benden evvel selam verdin. Ben dedim: ağabey biliyorsun ufak çarklar çabuk döner." Cevabı da hazırlamışsın Keçeli." dedi. Tahir Abey, işte böyle kendini bilmeyen bir evliya idi.